Muhterem Müslümanlar, bir evvelki Cuma'da Kur'an-ı Muğzul Beyan'ın ifadesindeki lahutiliğe yeniden dikkatinizi çektim. Onun her yönüyle Allah kelamı olduğunu bizzat kendisinde bulduğumuzu arz etmeye çalıştım. Dikkatla kendisine bakıldığı zaman ne yönünden olursa olsun, ona nasuti demeye imkan olmadığını arz etmeye çalıştım. İster beşeri ilgilendiren ilimler yönüyle ona bakın, ister insanların içtimai hayatına bakar yönüyle onu ele alın, ister kainatı şerhetmesi yönüyle ele alın, isterse anlattığı meselelerde, o meselelere kazandırdığı tonla onu ele alın. ''Hada kelamullah'' diyeceksiniz. Bu ancak ve ancak Allah ifadesi olur. Bu anlayış, bu düşünce ve bu hassasiyetle Kur'an-ı Kerim'e bakan bir insanın onu beşere isnat etmesine imkan olmadığı gibi <gülüyor> onun karşısında Kemali tazimle eğilmemesine de imkan yoktur. Cenab-ı Hak bükülmez belimizi, kırılmaz boynumuzu, her tarafı lahut kokan o Kur'an-ı Muhyüsü beyan karşısında kırmak, bükmek suretiyle bizi inkiyada muvaffak kılsın. Geçen derste arz ettiğim husus, onun umumi olarak, hususi olarak, ele alıp tasvir ettiği şahısların karakterleriyle karşımıza çıkışı hususuydu. Hususi fertleri dile getirdiği zaman surelerinin neresinde hangi maktada olursa olsun o şahsı kendine has keyfiyetiyle orjinal hüviyetiyle bizim tabirle nev-i şahsına mahsus haliyle insanın karşısına çıkarır mimiklerine kadar onu karşında görüyor gibi olursun. Size Hazreti Musa'yı, Hazreti İbrahim'i misal olarak, Hazreti Yusuf'u misal olarak arz etmeye çalışmıştı. Umumi insanları haleti ruhiyeleri itibariyle, Frenkçe tabiriyle, psikolojik yönleriyle tasvir ettiği zaman İnsan az kendisini dinlese, kalbine doğru derinleşse, hissiyatına kulak verse, insanın hissiyatını dile getirdiğini göreceğiz. Biz o misallerle içimize indikse, nefsimizi dinledikse, ruhumuza doğru bir derinleşme yaptıysak şayet Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinin nasıl bizi şerh ettiğini herhalde açık seçik olarak gördük. Bir bela karşısında belaya maruz olan bir insan psikolojisinin tahlilini yapıyor. Nimetler içinde yüzen bir insanın, nankör bir insanın anatomisini bize takdim ediyor. Biz bunları eğer umumun hayatında, eğer şahsi hayatımızda çok açık görüyoruz. Birinin bize şöyle veya böyle anlatmasına ihtiyaç olmadan ruhunu dinleyen herkes, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı... 14 asır sonra modern psikolojinin ulaşamayacağı ufuklarda Kur'an-ı Kerim'in bayrağının dalgalandığını görüyoruz. Beşer hangi vadiye giderse gitsin, ilmin hangi dalında ilerlerse ilerlesin, ilimler alabildiğine beşeri teşvik ettiği şu devirde, varılan en son ufukta yine Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın izlerine rastlayacaksınız. Gelmiş senden evvel uğramış geçmiş, o mevzuda oraya muhkem bir kaziye koymuş. Sen onu ilminin altına temel yaptığın zaman ilmin bir mesnet bulacaktır. İlim artık ipotezler üzerine bir kısım, müphem şeyler üzerine kur kurulmadan kurtulacaktır. Doğrudan doğruya Allah'ın kainatta vaz ettiği, sebepler dediği ve değiştirmediği bir kısım esaslar üzerine müstenit olduğunu göreceksiniz. Ve kaziyeyi de Allah'tan dinleyeceksiniz. Fizik dalının en son noktasına gidin. Atom fiziğini en ince şekilde beşere getirin, takdim edin. Partiküller görüşünü aşın, gidin o vadiye. Yine Allah Teala ve Teccaddes Hazretlerinin muhkem bir kaziyesini göreceksiniz. Ben Burada bunu Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan'a istinad ederek arz ediyorum. Binlercesi binlerce muhkem kazıyı arz etmişler. Siz yaşarsanız, ömrünüz ilimle beraber o ufuklara ulaşırsa, Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan'ın oralarda ne dediğini duyacaksınız inşallah. Tav'an ve kerhen, beşer ilmi bastalarıyla Kur'an'ın kapısına geldiği o günü görecek, Saadetten kendinizden geçeceksiniz. İnşallah. Bu hususla, bu mevzu ile Kur'an'ın umumi ve hususi şarjlar mevzuunda kestiği, biçtiği, boylara göre giydirdiği kaftanı arz etmeye çalışmıştım. Manalar, mevzular, mahiyetler ona göre nasıl bir keyfiyet iktisap ettiklerini arz etmeye çalışmıştım. Bugünkü mevizede inşallah Teala onun meseleleri arz edişinde sahneye koyuşunda beşerin görüşüne takdim edişinde seçtiği bir iki üç yolu arz ettikten sonra ahenk ve edasını arz etmeyi düşünüyorum. Ahenk ve edasını da arz ettiğim gibi ona vakıf kimselerin biriyle takdimi ben kararlaştırmıştım ama imkan olacak mı, onu hazırlayabilecek miyim? Şu anda daha bir şey bilemiyorum pek. Kur'an-ı Kerim herhangi bir mevzu ele alırken onu bir takdim ediş şekli vardır. Bu takdim edişlerde, umumiyetle onu dinleyenler, takdimde kullanılan malzemeyi yadırgamazlar. Adeta herkes, ben bunu görmesem bile bu işle kullanılacak bir malzeme hüyetiyle ona bakar. İçinde ona karşı bir tiksinti duymaz. Fakat her sahada da öyle malzeme kullanılır kullanır ki, ancak o malzeme o sahada kullanılır. Bu çok enteresan bir şeydir. Kur'an bedevi bir cemaata hitap ediyordu. Biz şu anda 20. asırda. Kur'an'ın getirip ortaya döktüğü şeylerin pek çoğuna nasıl yabancıyız? Onlar bütününe, bütünüyle yabancıydılar. Bedevi bir cemaattı. Vuruşma, boğuşma ve bir kabile halinde dahi bir cemaat kuramama. Hiçbir zaman içtimaî salah yüzü görememiş basit bir cemaata hitap ediyordu. Kullanacağı malzeme onların anlayacağı şekilde olacaktı. Çoban gönlünü verdiği zaman, kulak kabarttığı zaman duyacak ve doyacaktı. Fakat malzeme aynı zamanda çeşitli dallara ait kullanılıyordu. Bir taraftan onların içtimai hayatına, denge ve düzene dair bir şeyler anlatırken getirirken, beri taraftan bir aile yapısı temelini atıyor, onu kuruyordu. Bir taraftan iman esaslarını işliyordu. Bir taraftan göklerden ve yerden bahsediyordu. Astronominin teleskoplarının 14 asır sonunda dahi varamayacağı ufuklardan bahsediyordu. Fakat bunları öyle bir besatet içinde anlatıyordu ki, devesinin kamburundan başka bir şey görmeyen bedevi, ışık hızıyla trilyon senelerce ötede olan nebulozlardan kendisine bahsedildiği zaman gönlü yadırgamıyordu bunu. Hayattan misall misallerle anlatıyordu bunu. Gökten bahsederken devenin kamburunu da el alıyordu. Bir dikle, diklikler zincirini tutup gidiyorsa bu zincir içinde en diki de onu anlatabiliyordu. Büyükleri anlatırsa bir tepeye alıp anlatıyordu. Ve sonra tepeleri büyütüyordu. O tepeler sidretül Müntaaya varıyordu. Bedevi kafasını hiç yormadan üzerine çıktığı tepelerde giderken en büyük tepeyi anlamış oluyordu. Eda çok acayipti. En basitlik içinde en muhlet en mudil meseleleri takdim ediyordu. Teşbih'de öyle bir yol, öyle bir arz şekli seçmişti ki en ümmi bir insan meselelere vakıf olabileceği gibi bu eda bu anlatış altında. Edebiyatın en derin noktalarına varmış, onu künhüyle kavramış, tam bir edip de onu dinlediği zaman zevkten kendinden geçiyordu. Lebit kendinden geçiyordu büyük de şair, Hansa kendinden geçiyordu, Bilal-i Habeşi de kendinden geçiyordu. Tebeden tırna ruh kesilmiş. Lahut aleminin cezbe ve celbedici hüviyetiyle müncezip hale gelmiş. Hazreti Ebu Bekir de kendinden geçiyordu. Yaratılışıyla büyük devlet adamı vasfına haiz olan, ancak muhiti bu kabiliyeti inkişaf ettire, ettirecek olan Hazreti Ömer de kendinden geçiyordu. Belli ki Kur'an'da bir sihir vardı. Bir esrarengiz hüviyet vardı. Kim onun manyetik alanına girerse meczup mevlevi gibi etrafında dönmeye başlıyordu. Işığa kendini gelip çarpan saadinin dilinde çok güzel anlatılır pervaneler gibi ona bir kere o ışığa kapı, kapılıyor ölünceye kadar etrafında dönüyordu. Cenab-ı Hak kendi eliyle yaktığı bu mukaddes şemaya bizleri de pervane eylesin inşallah. Bu arz ediş şekillerinden takdim şekillerinden bir iki misal arz ettikten sonra ruhlarda heyecan uyaran bir diğer yönüne aynı zamanda mevzu ile maksat ile seçtiği kelimeler arasındaki mütabakatı ifade eder. Ne anlatmak istiyor? Anlatmak istediği şeye ton kazandıracak kelimeler intihab etmek hususunda onun seçtiği yola hep beraber misalleriyle bakalım. Burada müsaadenizle şu hususu yine arz edeyim. Ben esasen o dilin o dili bilenlere kadar inceliklerine vakıf değilim. Cenab-ı Hak beni Türk yaratmış. Ama Kur'an'ın dili Arapça. Keşke orada 20-30 sene kalsaydım o meseleleri böyle derinliğine, incelemesine kavrayabilseydim, çok söz söylemeye lüzum yoktu. Belki onun daire-i kutsiyesine müncezib olmakla halim, sizin üzerinizde daha fazla tesir icra edecekti. Ama yabancılığım, vahşiliğimle, onun lahut ufkuna ulaşamadığım için, hal, etvar, bakışlarım, mimiklerim, o kutsi deryadan gerektiği gibi size cevher intikal ettirmeme engel olur. Size gelince siz de işte benim gibisiniz. Yani Allah sizi de burada yaratmış. Ancak bu meselelere yabancı olmayan gönlünüzle kulak vereceksiniz. Gönlün dili yoktur. Fakat öyle bir dil bilir ki Allah'ın konuşmasını da anlar. Şeytanın konuşmasını da anlar, insanların konuşmasını da anlar. Gönlün konuşma ve anlama ufku o kadar derindir ki, imkan aleminden vücup alemine kadar geniş bir sahayı işgal eder. İşte ben sizin gönüllerinizin bana böyle yardım etmesini dileyeceğim. Cenab-ı Hak benim gönlümü de bana yardımcı kılsın. Ona çok yabancı, her an kendisinden tedirgin olduğum, beni rahatsız eden bir gönlüm var onu da bana refik kılsın. Şu andaki duygularıma, düşüncelerime terfik etsin inşallah. Kur'an bir mevzu takdim ediyor. Bu mevzu şudur size. Bu mevzudu üç misal arz edeceğim. Dualara icabet eden Allah'tır. Söylenen sözleri dinleyen ve onlara kendi rızası iktizasınca, iradesi iktizasınca kulun maslahatına uygun şekilde cevap veren Allah'tır. Allah'tan gayri kimse dualardaki hedefi bilemediği için o dualara uygun cevap da veremez, icabet de edemez. Ali Allah'tan gayrısına el açan, dua eden insanların duası boşuna badeheva gidecektir. İster ibadet etsinler, isterse tedirgin oldukları zaman el açsın yalvarsınlar, gitsin başka kapısını vursunlar. Elleri boş, haif ve hasir olarak dönecekler. Mevzu budur. Kur'an-ı Kerim'in anlatış tarzına bakın. Lahu da'betul hak. Velzinin yed'un men dunih la yestecibun lehum bi şey'in illa kabas bi kaffeihi ilal ma. لِيَبُلُغَفَاهِ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ve دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي طَلَالِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Hak, dualara icabet edecek Allah'tır. İçinizin isteklerini duyan ve isaf eden Allah'tır. El açtığınız zaman haib ve hasir döndürmeyecek Allah'tır. Çünkü her şeyin zimamı O'nun elindedir. İstediğiniz her şey O'nun emrine müsahardır. Onu bırakır da başkalarından isterseniz mantık bu. Size cevap veremeyecekler. Ne istiyorsunuz aya çıkmak mı? Kimse çıkaramayacak sizi. Sahi edecek ondan dileyeceksiniz. Yollar açacak size. İçinize, kalbinize, kafanıza inkişaflar verecek. İşin merdivenli bulacaksınız. Ondan sonra çıkacaksınız oraya. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْهِ Ondan gayrısına el açan, yalvaran, yakaran, serfiru eden kimselerin dualarına icabet edilmez. Gayri kapıya dönen kimsenin yüzüne bakılmaz. Başka hangi kapıyı çalarsanız çalınız, yüzünüz açılmaz. İlla kebasetu kaffeyi ila'l-ma. Bu şuna benzer. Ellerini açar, yakının da olduğu halde ellerini içine sokmadan sudan senin altına gelmeni beklersin. Tabir budur, edabu. Bu şöyle bir misal, şu şekilde bir suret insanın nazarına getiriyor, hayaline getiriyor. Bir insan görüyorsunuz. Adeta uzun çölde, çölde uzun bir mesafe kat etmiş ve sonra aradığı suyu bulmuş. Serap arkasından koşan bu insan suyu bulmuş, sudan istifade edecek. Fakat eğilmesini, kapını ondan doldurmasını veya ağzıyla yanaşmasını veya elleriyle suyun içine girmesini beceremiyor ve bilemiyor. Suyu gördükten sonra arzu ediyor içmeyi. Dudaklar patlak patlak. iç yanıyor, bir tat bir ilaç düşecek hale gelmiş. Ama akıl edip de ellerini suyun içine sokmuyor. Belki yerinde olmayan bir iş yapıyor. Matlubunu kendine ulaştıramayacak bir şey yapıyor bu Kur'an'ın tabiri. İlla <gülüyor> Ellerini uzatıyor su gelsin ağzına girsin diye ama ellerini suyun içine uzatmıyor. Kur'an ve <gülüyor> ma'du'ul kafirin illa fi talal. Kafirin ahirete ait isteklerinin, dünyaya ait kalbi isteklerinin haybet ve husran halinde yüzüne çarpılacağını anlatırken Kullandığı malzeme budur. Ve siz bu büyük maksadı böyle az kelimelerle başka türlü ifade içinde ifade etmenize imkan yoktur. Sadece bir tek meseleye baktığınız zaman ondaki lahuti kokuyu hemen duyacak ve hissedeceksiniz. Meseleyi uzatmadan bir başka misal size ars edeyim. Müslümanlığın ufkuna ulaşamamış, onu kendi havasına uygun duyamamış, doyamamış bir cemaat, uçurumun kenarında hemen hemen yıkılacak, gidecek ve cehenneme yuvarlanacak. Ayeti kerimeyi okuduğunuz zaman, bunun nasıl resmedildiğini, nazarınıza arz edildiğini hemen verirsiniz. وَاْتَصِمُوا <gülüyor> بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّهُوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفاه حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته صدق الله العظيم اللهم يفينا Teferrekû ve zinhar tefrikaya düşmeyin. İftiraka düşmeyiniz. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ aleykum, Mevla'nın size olan ihsanını hatırlayınız. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Tafsilat üzerinde durmuyorum. Siz düşman idiniz. Birbirinizi kemiriyordunuz, birbirinizi yiyordunuz. فَأَلَّفَ بَيْنَ bu birbirini yiyen cemaatın kalplerini te'lif etti, bir araya getirdi. Bütün cemaatleri bir vücudu teşkil eden hücreler gibi bir bütün haline getirdi, bir bütün, bir vücut teşkil etti. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَيَا Başka bir ayette bu hususu anlatırken, لَوْ اَنْفَقْتَ ma فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ sen eğer yeryüzü altın olsa sarf etseydin, Allah onların kalplerini bir araya getirmedikten sonra sen onların kalplerini telif edemeyecektin demekteydi. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ bi nimeti اِخْوَانًا Sonra siz kardeş oluverdiniz. Bu Allah'ın bir nimeti, tablonun bir tarafıdır. وَكُنْتُمْ ala شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ siz o durumda, düşünün ki, yarı ateşe dayalı bir uçurumun kenarında bulunuyordunuz. İçtimai hayatınız böyle bir uçurumun kenarındaydı. Ukravi hayatınız böyle bir uçurumun kenarındaydı. Allah sizin kalplerinizi telif ettiği dönemde, kalplerinizin telif edilmesine hiç de liyakatınız yoktu. Yoktu, zira o kalpler küfürle dolup taşıyordu. Cehennemin yarı bir uçurumun kenarında bulunuyordunuz sözünde, mündemi olan hakikatlara dikkatinizi rica ediyorum. Kalbiniz bu işe layık kuvveti daha kazanmamıştı. Hislerinizle vahşi ve yabancıydınız. Duygularınız o kadar müftedi, düşünceleriniz o kadar müftediydi ki içtimai salah isteyecek medenilere has bir keyfiyetten çok uzak bulunuyordunuz veya içtima insanlâhı meydana getirecek medenilere has keyfiyet iktisap edememiştiniz. İşte tam o dönemde, dönemde, hiçbir şey olmadığınız bir dönemde ve kuntum ala عُفْرَةٍ مِنَنَّارٍ Allah sizin kalblerinizi telif Bu resim insanın aklına şöyle bir şey getiriyor. Deli dolu bir adam nazarımıza geliyor. Hayalde deli dolu bir adamın resimlerini görüyoruz. Bu önüne geleni yıkıyor, kırıyor, döküyor. Ve kendi de çok kritik bir noktada bulunuyor. Su testisi su yolunda kırılır. Kırıp döktüğü kimselerden bir tanesi bir gün kendisini kıracak, hususi kıyametini koparacak, hususi hayatının yıldızları dökülecek kıyameti kopacak, yok olacak. Fakat öyle bir noktada ki gideceği yer de çok iç açıcı bir yer değildir. Cehennem yarının kenarı, uçurumun kenarıdır. İmansız olduğundan, zalim olduğundan, gaddarlı işlerken bu akıbete maruz kaldığından gideceği yerde Allah'ın azabıdır, elim azaptır. İşte bizim karşımıza deli dolu, dengesiz hareket eden, kırıp döken bir insanın resmini getirip koyuyor bu insan aynı zamanda nerede bulunduğunu da bilemiyor. Nerede bulunduğunu bilemediği bir dönemde, kırıp döktüğü bir dönemde, o en kritik noktada dahi rahat duramadığı bir mevsimde, bir zamanda birdenbire kendisi gibi çok öyle uçurum kenarında insanlar görüyoruz. Hepsini kendi maruz kalacağı akibete maruz görüyoruz. Yıkılmaya yok olmayan amzet görüyoruz. Tam o esnada destigahi kudret İmdat onların imdadına koşuyor. Dünyevi hayatlarına bir yön veriyor. Onları uçurumun kenarından veriyor. Bununla da kalmıyor. Bir daha o duruma düşmemek için, cehennem çukurunun yanına gitmemek için kalplerini telif ediyor. Bir vahde temin ve tesis ediyor. Birden bir o parça parça parça, Herkes kendi kaderiyle cehenneme gitmeyen namzet olan uççemaat bir araya geliyor bir vade teşkil ediyor. Kur'an'ın edası insanın göz önünden geçerken, bu türlü resimler hemen bu edaya takılı olarak geçirir. İl kunttumada en düşman idiniz. Fakat fəbeyin kulubüm, fəasbaptım binameti, iki ana, ve kütüm gela şafa huffretenin nair, fakat küm minha. Allah celled jalalhu sizi kurtardı. Bunu dedikten sonra, onun ruhundaki heyecana, Kur'anın ruhundaki heyecana dikkati çekilmiş insanlara diyor ki: Kezari keyübe yinul Allah size böyle beyan eder ayatını. Hakikatları böyle anlatır, elverir ki kulak vere ve dinleyesiniz. Cenab-ı Hak bizleri dinlemeye muvaffak kılsın, anlamaya muvaffak kılsın. Bunlar bize çok yakın olmasa bile, menzumuz olmasa bile fakat Kur'an'ın edasında ve havasında tonluluk, büyüklük, hiçbir kimsenin ifadede bu tona ulaşamamasını gösterme mevzunda inşallah bir misal olabilir. Allah kalplerimize duyursun inşallah. Bu mevzuda daha çok misaller arz edebilirdim. Kur'an hep böyle misallerle doludur. Bir diğer yönünü arz etmek için geçeceğim, ihtisar edip geçeceğim başka taraf. Kur'an-ı Kerim nimetleri kendi hüviyetleriyle tasvir eder insanın nazarını arz ederken, İnsanın içinde nimete karşı bir hahişkarlık coşturur. İnsanın kalbi coşmaya başlar. Azapları, neticesi kötü şeyleri tasvir ederken, anlatırken, insanın içinde bir tiksinti hasıl eder. Kur'an, insan ruhu üzerinde iyi şeylere karşı heyecan uyandırıcı bir hüviyettedir. Kötü şeylerden de nefret ettirici bir hüviyettedir. Onu, sana arz etmek istediği, takdim etmek istediği tabloları içinde müteale edecek olursan, cennet, naim nimetleriyle senin karşında nasıl tatlı tablolar halinde arzı didar ettiğini görürsün. Cehennem de bütün dehşetiyle seni tehdit ettiğini, endişeni sarstığını müşahede edersin. Bir iki misal de bundan arz edeceğim. Meseleyi şerh edip tafsil etmediğim için küçük demek icap eder. Fakat Kur'an'ı Kerim'i anlatırken küçük tabiri bana sui edep gibi geliyor, küçük misal demiyor. Kur'an naimi anlatıyor. İnnel muttakina fi makamin amin. Fi cennatin ve uyun. Yelbesuna min sundusin ve istbraqin mutakabilin kezalik ve zawecnahum bi hurin يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Sadakallahu'l-Azim Bir insan ne arzu eder? Ebedi bir gençlik arzu eder. Tehlikelerden emniyet arzu eder. Rahatlıkla içinde yaşayabileceği saadet dolu bir hayat arzu eder. Bağ ve bahçe arzu eder, altından ırmakların akmasını arzu eder ve bir de kendisiyle dertleşeceği, ortadaki dertleri paylaşacağı, hemdem olacağı, iş-ül huş edeceği bir hayat arkadaşı arzu eder. Hurî ve arzu eder, arzu ettiği bu şeylerin kendi arzusuna muvafık olmasını arzu eder ve bunların zail bulmamasını arzu eder. Çünkü en büyük nimetler içinde yüzse dahi bir insan, bir nimet zeval bulursa arkasından elem gelir bunun. Gençliğin gidişi nasıl telehüfler ve teessüfler ettiriyor bunu, gençliğini kaybeden kimseler çok iyi bilirler. Ellerini dizlerine vurup, boşu boşuna ömrümü bade hava geçirdim diyen, gençliğine teessüf eden kimseler çok iyi bilirler bunu. Demek ki devam olmayan bir şeyde lezzet yok. Lezzet aynı zamanda nimetin içinde nimetin devamı ile hasıl olur. Binaenaleyh insan perverde olduğu bu nimetler içinde yüzerken aynı zamanda bunların da devamını ister. İşte Kur'an-ı Kerim bir insanın bu mevzudaki bütün arzularını, bedevi, ümmi, ami ve aynı zamanda medeni, mütemeddin bir insanın hepsinin arzularına, ihtiyaçlarına cevap verecek, edasıyla insanların karşısına şöyle çıkar. İnnel <gülüyor> mutteqine fi meqamin emin Allah'ın kanunlarından istifade edenler, gönül ile Allah'a ulaşanlar, takva dairesi içine girenler, Mevla'nın hesabının endişesini dünyada taşıyıp, Allah'a sığınıp, Allah'tan korkup, Allah'a karşı müttaki durumunu ihraz edenler. Bir makamın emin, emniyet içinde bir makamda bulunuyorlar. Evvela teminat veriyor. İçine giriyorsun, bir makama seni getiriyorlar. Emin olabilirsiniz, burada teminat altındasınız. Acaba ne var burada? İlk defa teminatlı bir makama giriyorsunuz. Teminatı Allah veriyor size. Emin sözü, temin sözü, aminin sözü daha duyulur duyulmaz, kulağa girer girmez ses ihtizazatıyla insanın içinde bir emniyet hasıl eder. Emin olabilirsiniz burada. Size bir dostunuz söylese, bir de bu sözü söyleyen Allah olursa siz bu makamda eminsiniz. Fi cennetin ve uyûn Cennetler ve çağlayanlar başında bulunuyorsunuz. Bağlar bahçeler, aklınıza hayalinize gelmedik güzelliklerle nesledilmiş, iç işe girmiş bağlar ve bahçeler ve aynı zamanda altlarında çağlayan kaynaklar, tertemiz sular içinde, emniyet içinde bulunuyorsunuz. Bunu sadece tasavvur etseniz sizi tutacak, büyüleyecek, kendini düşünme mevzunda çok uzun boylu durduracaktır. Gelbesune min sündüsün ve istebrak mütekabilin. Kalın ve inci ipekten elbiseler giydirilecek. Keyfiyeti bizce meçhul, tabii fıtri elbiselerle Allah Celle Celaluhu sizi donatacak ve tezzin edecek. Kim keser, kim biçer, konfeksiyonculuğunu kim yapar bu işin aklımız ermez bu işe. Bildiğimiz bir tek şey var. Cenab-ı Hakk'ın tabiattan aldığı, tabiat kitabından aldığı, kendisinin bir tezgah olarak kurduğu, fabrika olarak işlettiği, bu tabiat, fabrikasında Cenab-ı Hakk'ın neslettiği elbiseleri alır, size giydirir. Bu onun işidir. Kitap onundur, fabrika onundur, tezgah onundur, libas giydireceği insan da onundur. Keyfiyeti de bizim için meçhuldür. Bugün oradaki olan şeyleri tartacak ölçülere sahip değiliz. Ama bunu duyduğu zaman insan, Herkesin içinde herhalde bir iz, bir gölge bırakacaktır. Yel ve su nemi zındusin ve iste bırakin, Herkes karşı karşı oturmuş, kardeşlik şuur içinde, birbirini sever hem olur mahiyette, karşılıklı oturacaklar cennetin nimetleri içinde. Fazalık <gülüyor> işte böyle ve zowajnahum bihurin Bir de ne istiyorlar? bakışlarıyla kendilerini tesir edecek hayat arkadaşları, huri'in, onlara onu da ihsan edeceğim buyurmaktadır Allah-u Teala ve Tıkıbı Tebrik bahçenizde gezerken, onun üfür üfür esen ağaçların altında dolaşırken, şakır şakır çağlayanları ayaklarınızın altında duyuyor gibisiniz. Atlas elbiseler içinde, tamamen tabiattan alınmış atlas elbiseler içinde orada, Yasemenlikte reftare gezer gibi gezdiğinizi görüyorsunuz. Siz dolaşıyorsunuz. Ama yapay Bu sessizlik içinde adeta sessizlikten sarhoştunuz Birden bile içinizde bir inşira uyaran sesini duyuyorsunuz. Bakışınız da size çok şey ilham eden sizi büyüleyen teshir eden dertleriniz ortak Hayat arkadaşınızın fısıltılarını yalnızda duyuyorsunuz ve eyn tezalik. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ اِنْ يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اَمِن۪ينَ Sonra bütün eşler ortaklar, bütün arkadaşlar orada, emniyet içinde diledikleri her şeyi elde edecekler derken, tasvir o kadar tatlı ve o kadar fıtri, o kadar kainattan alınmış, tabiattan alınmış şeyler anlatıyor ki meseleleri. Bu anlatılan şeylerde kullanılan malzeme, sizin bilmediğiniz malzeme değildir. Atlas'ı ipeyi sizin bildiğiniz mevzular olarak sizin karşınıza çıkarıyor. Kadının keyfiyeti mevcudun hakkında biz bir şey diyemeyiz. Mevcudiyet hakkında bir şey diyemeyiz. Nasıldır o mevzuda bir şey diyemeyiz. Ama sizin hayat arkadaşlarınız şeklinde onu size takdim ediyor. Zevceleriniz mahiyetinde onu size takdim ediyor. Ta gönüller meseleyi yadırgamasın, kafalar meseleye yabancı kalmasın, Anlattığı bir meseleyi dinliyor havası-ı şirahi içinde dinlesin. Onun için yaşadığınız hayattan misallerini alıp veriyor. Ve bütün bunların altında şunu size hatırlatıyor dikkatinizi rica edeyim. Bu kainatı nasıl böyle donattı, düzdü, koştu size takdim etti? Nasıl dünyanın bağ ve bahçelerini verdi? Nasıl dünyada size hayat arkadaşları verdi? Nasıl bugün dünyanın çaylarının başında, bağlarının içinde böyle hayat arkadaşlarınıza gezip tozuyorsunuz? Denizlerin kenarında üfül üfül iyotu yutuyorsunuz, meltemi duyuyorsunuz, imbatı yaşıyorsunuz. Aynen bu dünyayı böyle kuran, sizi burada böyle mesut eden Allah Celle Celaluhu, benzeri malzeme ile başka bir alemi kurar, Kendisine inananlar orada da mes'ud eder. İşte buna da dikkatinizi çekiyor. Bu aynı kitabın istinsahıdır. Bir kudret bunu yapar da onu yapamaz mı? Hayattan misaller almak suretiyle, vakiiler aliteyle sizi karşı karşıya getirmek suretiyle yadırgayacağınız bir tek mevzu bırakmıyor. يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكَهَةٍ آمِنٍ لَا يَدُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ En son şey şu, biz... Bütün nimet ve saadetlerle, nimet ve saadetin en son ufkuna ulaştık. Artık bundan öte yapacak hiçbir şey yoktur. Bundan öte o tepeyi aşağıya doğru gitme vardır. Ama Allah Celle Celaluhu saadetimize zehir katacak bu şey vermiyor. Siz bir kere ölümü tadarsınız, bir daha ölümü tatma yoktur diyor. Ebedisiniz yani orada. Ölüm acısı duymayacak yok olmayacaksınız. Yani şu en son limite ulaşmış nimetler içinde sonuna kadar yüzüp gideceksiniz. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪ينَ Bir de ayrı bir şey var, ölümü tatmayan ayrı bir zümre var, dikkatinizi ona çekiyorum diyor. Öyle bir zümre ki onlar sizin tattığınızın aşrı mişarını tadamadılar, cehennem içindeler, azap çekiyorlar, kahri ilahiyete uçar olmuşlar. Sizi Allah o azaptan da korudu. Dikkat ediyor musunuz? Azaptan korudu sözü nimetlerin son noktaya vardığı anda size söylenirse bu nimete ayrı bir tad, ayrı bir halavet, ayrı bir lezzet ekleyecektir. Sözleri şerh etmeden sadece malini arz ettim tercümesi bile sayılmaz. Fakat bu mal içinde arz edilen şeylerde bir insanın aradığı saadetlerden hiçbirinin terk edilmediğini göreceksiniz hiçbirinin terk edilmediğini hepsinin rahatlıkla anlatıldığını müşahede edeceksin bu ehli cennete has bir keyfiyettir bu naimde nimetlerin anlatılması nimetlere karşı insanın içinde bir coşkunluğun hasıl edilmesidir tablonun öbür tarafına bakın inne şeceretez zakkum ta'amul asim kel muhli yagli fil butun, ka galil uzuh jahim sabbu min adab al-hamim zuq innaka antal azizul karim sadaqa Allahul zakkum acina gelince ağzı alınışı ağzı parçalayan zakkum ağacına gölgesi la ve la karim olan zakkum ağacına ne bir serinlik duyarsınız orada ne de rahat edebileceğiniz bir havayı kazanırsınız. Ne sıcaktan sizi korur ne de hadizatında bir serinliktir o. İşte o zakkum ağacı. Ta'amul <gülüyor> asim <gülüyor> o günahkarların yiyeceği şeydir. Ehli cennet cennette cennet nimetlerini yerken dikkat buyurun. Bunların ikisi peşi peşine söylenen ayetlerdir. Onlar nimetlerle perverde olurken Ağzın bütün zevklerine cevap verir nimetlerle, orada nimetlenirken, ehli cehennemin, ehli azabın yiyeceği şey zakkum ağacıdır. Ta'amul etfîm, mücrimlerin, günahkarların gıdası ta'amı budur. Kel muhli yağılî fil butun orada üfül üfülesen ağaçlar, çağlayan sular görüyorduk. Burada ise ağzına aldığı bu nimet, ağzına tad vereceği yerde, İnsanın midesinde erimiş kaynamış madenler gibi kaynamış bir su gibi maden halinde insanın içine çökecektir. Bu maden sözüyle de Kur'an-ı Kerim ciddi bir noktaya dikkate çekiyor. Suyun kaynaması ayrı bir şeydir. O sizin bildiğiniz şey. Keğalyil hamim. Siz suyun nasıl kaynadığını bilirsiniz. Fokur fokur nasıl kaynar. Döküldüğü zaman nasıl yakar. Ama o gün için bilmediğiniz çok şeyler vardır. Kel mühül, mühül erimiş kaynamış maden demektir. Madenin eriyip kaynamış olmasını o devirde pek kimse bilmezdi. Bir bu var, bir bu mesele var. İkinci bir mesele de şudur, madeni eritecek hararet, sizin suyunuzu kaynatacak hararetin çok derece fevkündedir. Ali, işte bu çok derece harareti size anlatırken, sizin kaynayan suyunuzu da anlatıyor. Sizin kaynayan suyunuzu hayatta misal olarak alıyor. Bu sizin bildiğiniz bir şeydir. İleride bileceğiniz bir şey var. Demirleri, çelikleri, altını, gümüşü, bakır eriten bir hararet olacaktır. Öyle hararet olacaktır ki demir içine soktuğunuz zaman tebahhur edecek yok olacaktır. İşte şecere-i odur. Günahkarların yiyeceği şey odur. Görecekleri şey de odur diyoruz. Cehenneme karşı insanın içinde öyle bitiksin tahsil ediyor ki devam ediyor. Ötedeki nimetlere mukabil devam ediyor. Kelme fil butun işlerde kaynayıp duruyor. Cağalîl hamîn sıcak suyun kaynadığı gibi biliyorsunuz bunu. Kuzu fe'tilû ilâ Onlar emin olarak cennete sokuluyorlardı. Bunlar için denen şey şudur. Tutun Derli toplu bir hale getirin, top haline getirin onu, sonra Cehennem'in ortasına atıverin. خُذُوهُ فَعَتِلُوهُ اِلَى سَوَى الْجَح۪يمِ ثُمَّ سُبُّهُ فَوْقَرَئَس۪ي مِنْ عَزَابِ الْحَم۪يمِ Orada sular aşağıdan akıyordu. Burada kaynayan suları da başından aşağıya dökün. Başından aşağıya nimetler yağdı da görmedi, duymadı. Kendisini tepeden tırna nimetlerle perverde eden Allah'ın nimetlerini görmedi ve duymadı. O böyle bir azaba maruz kalacaktır. Zuk innek entel azizül kerim. Tattı bunu. Sen orada aziz ve kerim geçiniyordun. Orada kendini en aziz görüyordun bir bu manada. Bir de manası şuydu. Sen orada azizdin. Çok da böyle şeylere layık değilsin ama ne yapalım ki Allah'ın sana lütfettiği izzeti değerlendirmedin. O izzeti değerlendirseydin, burada hakikaten aziz olacaktın. Sen orada Allah'ın izzetine masar idin ama, fakat burada mahrum kalacaktın. Sen aziz ve kerim idin orada. Cenab-ı Hak her lütfunu senin üzerine yağdırmış bütün nimetleriyle seni perverdi etmişti. Kur'an, naime ait meseleleri anlatırken insanın içinde bir coşma hasıl eder. Cehime ait meseleleri anlatırken cehenneme karşı bir nefret verir insanın içine. Anlatılan her şey doğrudur. Bunlarda mübalağa yoktur. Allah vaad ettiğini yerine getirecektir. Fakat benim arz etmek istediğim şey bir kısım kimselerin cehenneme gideceğini, bir kısım kimselerin cennete gideceğini anlatma değil. Kur'an'ın bu mevzuda büyüleyici eda ve ifadesinin insanın ruhunda meydana getirdiği tesir, insanın gönlünde meydana getirdiği heyecandır. Arz etmek istediğim şey budur. Kur'an'ın üstün ifadesini, ifadesinde edasındaki üstünlüğü takip ediyoruz burada. Cenab-ı Hak o anlayışa ila buyursun bizleri. Bu mevzuda da bir diğer misali daha düşünüyordum esasen. Amma hatırma aldığım bir misali, inna cehenneme kâne bi taqin maâben, la bînine fiha ahkaba, sadekallahü alaîm. Nasıl ehli cehennemın orada ebediyan kalacaklarını, uzun zaman kalacaklarını, edada dahi aynı şeyi görürdünüz. Fiha derken meddi mufassıl bunun çekilmesi ve sonra ahkaba kelimesinin. Asırlarca orada kalacaklarını, devam edeceklerini anlatması ses, ton, müzik aynı şeyi anlatır. Havada aynı şeyi görürsünüz. Sesini öyle uzatır ki o uzun asırlar orada kalacaksınız. Mana bozulmaz. Birinin bir şarkısını, bir türküsünü söylerken bazen münasebetsiz yerlerde çekmeler olur. O meseleyi müziğe uydurmak içindir. Ama Kur'an-ı Kerim'in müzikisi, edası, ahengi, havası o kadar tatlıdır ki mana bozulmaz. Çekilmeyecek yerde bir kelime çekilmez, çekilecek yerde çekilir. Öyle kelime kullanılır, öyle malzeme kullanılır ki up uzun bir zaman on insanların orada kalacaklarını sen takip edeceğin o kelimeler üzerinde damga halinde müşahede edersin. Birkaç satır aşağıda da innel muttaqine. İnne mafazan hadaika ve ve ve yine müttekileri cennete kor yine onlara eş hayat arkadaşları getirir verir onları kadınla aşk keyfiyetleriyle kapalı batılı tasvir etmeden efkarda çeşitli tedaviilerin meydana gelmesine meydan vermeden fakat fıtri, tabii olarak bir insanın arzularına cevap verir, hüviyette ele alır, etsabadır. Onlar aynen sizin gibidir, size benzer, sizin ortaklığınız, eşlerinizdir, yadırgamayacağınız hüviyettedir. Demek suretiyle yine senin arzularının içine girer. Yine arzularında heyecan uyarır, yine cenneti tasvir eder, senin nazarına seri verir. Bir film halinde senin nazarında onları oynatırken, gösterirken, Sahneye gireceğin gelir senin. O kadar tatlı büyüler. Öylesine seni çeker celp ve cezbeder ki kendini sahneye atmak istersin. Ama o burada olmayacaktır. Sahneye atma hevesi, hevası içinde bulunduğun müddetçe bir gün öbür aleme atıldığın an burada iştiyakını çektiğin şeylerle karşı karşıya kalacaksın. Cenab-ı Hak cümlemize lütfeylesin. Naimî ile bizleri faydâr eylesin, cehiminden bizleri korusun, muhafaza buyursun. Bu misallerle sadece Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beya'nın bizim için gerekli meseleleri anlatırken, edası, tonu, bu eda ve tonun maksada, manaya, matluba, refik olması, muvafık olması, yani renklerle, nasıl sahnede renklerle mevzuun uyumuna dikkat edilir. Göstırmalayıcı bir renk bazen sahnede görmek istediğin manaya gölge düşürüverir. Renge çok dikkat edilir. Şu modern devirde teknik imkanlarla belki Kur'an-ı Kerim'in sadece sözle ele aldığı bu mevzuları böylesine sahneye koyduğunu göremezsiniz. Renk yardım eder. Canlı şahıslar yardım eder idareci orada yardım eder onlara fakat buna rağmen Kur'an-ı Kerim aynen onlarla sahnede yarışırken sadece edasıyla ifadesiyle çıkar. Kur'an'ın ifadesinde karşında senin ışıklar oynuyor gibi, şahıslar oynuyor gibi, şahıslar birbirini takip ediyor gibi bir mana, birbirini takip eden manalar eder. İşte bunu arz etmiş olduğum Allahu Teala ve Teccadess Hazretleri gönüllerin aradığı, izlediği, takip ettiği şeyi gönüllere lütfeylesin inşaallah Teala. Bir diğer hususu da Kur'an-ı seçip kullandığı kelimelerin maksadı çok vazif olarak ifade etmesi, en küçük bir müphemiyetin kalmaması, bunu da iki şekilde arz edeceğim. Bir kelime doğrudan doğruya, lafzıyla anlatılmak istenen mananın yanında bulunması, bir de kullanılan o kelimenin yerinde başka kelimeyi kullandığımız zaman maksadımızı bir hakkın eda ve ifade edememiş olmamız. İkincisine şu misali arz edeyim. Kur'an... يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَىٰ اِلَى آخِرِ الْاَيَةِ سَبَقَ اللّٰهُ Ey iman edenler! Şeytana tabi olmayınız. Bu ayette bize anlatılan şey şudur. Şeytana inkiyat etmeyiniz. Şeytana itaat etmeyiniz şeytanın arkasına düşüp gitmeyiniz. Bu maksadı, bu manayı anlatmak için seçilen tabir la tettebi odur. İttiba kelimesi teba. Tebi'e kökünden geliyor, malsinden geliyor. Birinin arkasına takılma, birine uyma, uydu olma. İftial babına sokulduğu zaman da bu uyuma meselesini tabiat haline getirme kuyu haline getirme. Dikkat buyurun. Seçilen kelime budur. Yapma bu kelimeyi burada kullanırken yapma kelimedir bu. Bu kelime Arapçadan geliyor ama bir kelime yapıyoruz. O kelimeyi bir kalıp içine sokuyor. O kalıpla bir mana anlatıyor. Siz adım adım şeytanı takip etmeyin manasını ifade ediyor bunun da. İtaat etmeyin demiyor. Uyumayın demiyor sadece. ''İnfiad etmeyin'' demiyor. ''Lâ tesme'û li kavli şeytan'' demiyor. ''Şeytanın sesine kulak vermeyin, hısıtlısına kulak vermeyin'' demiyor. ''Siz şeytana ittiba etmeyin'' diyor. Bu ittibada bir şunu görüyoruz. Adım adım şeytan bir yolda yürüyor. Ve insan onun izlerine basa basa arkasına takılmış gidiyor. Bu mana şu manaya bizi intikal ettiriyor. Şeytanın insanlar hakkında yapacağı şey hepsi birden olmaz. O sinsi sinsi adım adım insana sokulur. Sokulur ve insana hissettirmez. Bir adım attı dersiniz. Halbuki bir adım esasen size yaklaşma mevzunda bir adımdır. İkinci adım atarsa iki adım yaklaşmış olacaktır. Üç adım atarsa üç adım yaklaşmış olacaktır. An-ı Kerim seçerken kelimeyi, o تَتَّبِعُ خُتُوَاتِ şeytan diyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayınız diyor. Onun izlerini takip etmeyiniz diyor. Ve bununla şu manaya da intikal ettiriyor. Şeytan böyle size sinsi sinsi, adım adım sokulduğu gibi, siz de teker teker, münferiden işlediğiniz günahlarla ona yaklaşmış, uymuş olursunuz. Siz hiçbiriniz birdenbire küfre düşmezsiniz. Hiçbiriniz birden mahvolmazsınız. Hiçbiriniz birden batmazsınız. Hepinizin batışında bir seyir vardır. Batış bir seyrin neticesidir. Yürürsünüz, yürürsünüz, yürürsünüz. Orada ittiba vardır. Uymayı huy haline tabiat haline getirme vardır. Tip insan olma vardır. Ve şeytanın izlerini adımlarını takip etme vardır. Farkına varamazsınız. O zimamı boynunuza takmış sizi çekmektedir. Siz de adım adım onu takip etmektesiniz. Hiç farkına varamadan birdenbire sukut ettiğinizi görürsünüz. İşte bütün bu manaları iki kelimede görüyorum: La <gülüyor> tettebe'u kutuvati şeytan Şeytanın adımlarına onu adım adım takip etmek suretiyle uymayınız. Adım adım şeytanın size yaklaşmasına imkan vermeyiniz. Siz de Az dahi olsa, küçük dahi olsa, parça parça işledim de zararı yoktur deyip parça parça günahlar işlemeyiniz. İş de bu suretle şeytana tabi olmayınız. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Eğer mahsiyet günah tevbe ve istiğfar ile yıkanmazsa silinmezse insan şeytana uymuş adım adımını takip ediyor demektir. Bütün bunları latette bu hutuvati şeytanda görüyor. İnsanın günahını anlatırken, ağırlığını insanın ruhuna hissettirecek bir ifade kullanılır. وَهُمْ يَحْمِلُونَ ala اَوزَّارِهُمْ, اَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ذُهُورِهِمْ Onlar vizirlerini, günahlarını sırtlarında taşıyorlar der. İnsan kendi ağırlığını taşır. Ayaklar insan vücudunu taşır. Bir de bir insan düşünün. Batmanlarla yükü sırtına almış, bir de bu yük başkasına aitse onu sırtında taşıdığını Görün. görün. Tehlikeli bir yolda gidiyor, çelimsiz bir insan, kendi vücudunu taşıyacak güçte değil ama bir sürü başkalarına ait vicri sırtına almış götürüyor. Bir insanın başkalarının günah işlemesine sebebiyet vermesini anlatırken bu edada, bu ifadede Kur'an-ı Kerim karşımıza çıkıyor bizim. وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُورِهِمْ Bir insanın başkasının günahını taşıyamayacağı, herkes kendi günahından mesul olacağı hususunu anlatırken, yine buna yakın bir tabirle karşımıza çıkar. وَلَا تَزِرُوا وَاتِرَتُمْ وِذْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin günahından muakase edilmez. Günahı bir yük haline getiriyor, bir ağırlık. Mevla'nın huzurunda senin belini bükecek ki bir ağırlık. Dünyada rahat yürümene imkan vermeyen bir ağırlık seni bu hale getiriyor. Bir hammal haline getiriyor. Sen inliye inliye bu yükün altında yürürken yolun bozukluğu, yolun zikzakları, yolun virajları karşına çıkıyor. Kur'an-ı beyan "ve hum yahmiluna awzarem ala sözüyle bunu anlatıyor. Ezan-ı Muhammed okunduğu için bu daha fazla tamikat yapamayacağım. Sadece bir de kelimelere beraber dikkat edelim. Tembel uyuşuk bir insanın, cihattan istinkaf eden bir insanın, havanın sıcaklığını, servetin kendini büyüleyeceğini, tenperverliği, rahatlığı bahane ederek yerinde kakılıp kalan, cihada iştirak etmeyen, terlemeye göğüs giremeyen bir insanın, durumunu anlatırken bir kelimede bunu çatlatı veriyor. Bir kelimeyle nazarınızı ediyor. Bakın. Ye'llezîne âmenû mâ lekum izâ qîla lekum Göreceksiniz kelimenin tonunda. Mubala yapmadım. İstâqaltum <gülüyor> ilal-ard. Ey iman edenler Size bir elden yeryüzünde cihada çıkın dendiği zaman ne oluyor ki size? Yerinize kakılmış, çivilenmiş, korkunç bir ağırlık halinde oturmuş gibisiniz. Yapma bir kelime ele alıyor. Bu kelimenin yerinde kullanılacak kelime şuydu. Teseakaltum veya sakiltum fekultum. Ağırlaşıp kaldınız yerinde ama iftakaltum diyor. Şeddedeki ağırlık. Teleffuzdaki ağırlık, kelimedeki ağırlık, kelimenin yapımında iştikak ilmine vakıf olanlar bilirler. Bunun nasıl tesakaltümden istakaltüm hale geldiği, bütün bu hususlarla cihat karşısında miskin, uyuşuk bir insan, yere çivilenmiş gibi bir mahiyete geldiği hususu anlatılıyor. İstakaltüm ilel arz eraditum bil hayati dünya, dünya hayatına razı mı oluyorsunuz? Ahireti görmemezlikten mi geliyorsunuz? İşte bu hususu anlatıyor. Kur'an'ın ı Müşsül beyan, kafirlerin cehennemde yüzlerine bakılmaz hale gelip, ağlayıp, feryat edip, af buyurun, onların zırlamalarını dile getirirken kullandığı tabir şudur. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ fiha" <ف۪يهَة> Kelimeye dikkat edeceksiniz. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ fiha". <ف۪يهَة> Bu sıraheden geliyor. Yavrusunu yitirmiş bir kadının feryadı manasına. Nasıl sağa sola başvurur? Ağlar, bağırır, dolaşır. Bu kadının feryadını ifade eder bu ses. Ama yine yapma bir kelime ile karşımıza çıkıyor. Yasarihu ne diyor? Sırahe iftial babına girmiş ne olmuş. Kelime de öyle bir ton var ki feryadına kulak verilmeyen bir insanın ümitsiz ses çıkarışlarını ifade etmektedir. Ehli cehennem, orada muazzaplar, muazzaplar olmalarına rağmen yeryüzünde Cenab-ı Hakk'a teveccüh ve iltifatlar olmadığı için o gün iltifat ve teveccühten mahrum bulunuyorlar. Öyle feryat ediyorlar ki feryatlarının her düğümünde bir ümitsizlik gizlidir. Biliyorlar ki katiyen evlatımızı bulamayacağız. Tıpkı o kadın gibi. Biliyorlar ki bunu kaybettik. Biliyorlar ki ebediyen evlat yokluğu inkisarıyla yanıp tutuşacağız. İşte bu hava içinde ses çıkarıyorlar. Yastarikhûne <gülüyor> fîhe. Ve sonra ayet, bu tona name tutuyor. Rabbenâ ehricnâ na'mel sâlihan gayrellezî kunnâ na'mel. Bizi buradan çıkar da, sana şu ana kadar yaptığımız amelin gayrı salih amel yapalım diyecekler. Mana maksut kullanılan kelimenin tonuyla anlatılıyor. Uzun boylu söz söylemeye lüzum yok. Şöyle feryat ediyor, böyle bağırıyor, şöyle çağırıyorlardı. Ses tonları şu idi demeye lüzum yok. Bir tek kelime feryatlarındaki havayı dile getiriyor. Muciz beyan ifade Kur'an'ın muciz beyan bu kadar rahatlıkla meseleler anlatıyor. ezan Muhammed' okundu, şu küçük misalle bitireyim. Vesveseyi, evet. sinsiliği, esraren giz oluşu, gizli gizli insanın yanına sokuluşu, fit sokuşu. Anlatırken Kur'an-ı Kerim en kısa surelerden bir tanesinde. Öyle bir eda, öyle bir hayla onu anlatıyor ki, bu sinsiliği, esraren gizliği, gizli gizli sokuluşu ve insanın kalbine fit sokuşu her kelimede duyarsınız. Her kelimede. Birine fit sokmak için gizli gelinir. Haberi olmadan yapılır. Ona fark ettirmeden onun hakkında yapılacak tahribat yapılır. Sure bütün bunları dile getirir. Kul, euzu birabbin nasi. Sizin nasıl ses çıkardığına dikkat edin. Melikin nesi? hep sinsilik vardır. İlahin nesi? bana sinsi sinsi sokulan, üzerinde sulta kurmak isteyen, beni kendi havasına göre terbiye etmek isteyen, bu habis ve sinsir ruhlara karşı insanların Rabbine sığınıyorum. İnsanların ilahına sığınıyorum. İnsanların melikine sığınıyorum. ...sana karşı gelen sinsi sinsi şeyleri... ...sen yine bir fısıltı halinde Mevla'ya takdim ediyorsun. Bu tablonun bir tarafı. Neden sığınıyorsun? Kerrüfer harbi yapar gibi... ...gelip gelip kalbe çarpan... ...çarpıp çarpıp fitne atan... ...tiz sokan... ...kalbimi bozmak isteyen... Şu sinsi şeytanın şerrinden. Ne geldiği belli, ne gittiği belli. Geldiği an giden, gittiğini zannettiğim an gelen bu hannasın şerrinden. Gerilla harbi yapar gibi ummadığın yerde karşına çıkan bütün hannasın ruhunda vardır bunlar. Bütün bu manalar ifadede kullanılan kelime aynı zamanda meselenin ruhundaki gizliliğe de riayet ediyor. Sinsiliği yine ifade ediyor. Vesvasil Hansi. Elledi Yuüesvi Sufi Sudurin nasi, Sesinizi ne kadar kaldırsanız fısıltıdan kurtulamayacaksınız. Elledi Yuüve Sudurin nasi, gelir gider kalplerde vesvese verir. Vesvese esas asıl değildir. Vesvese kelimesinde kullanarak bu zait bir kelimedir bir hak ziyade edilmiştir. Vesvese insanlar da arisidir. İnsanlar esasen fıtratı selimeye sahiptir, haniftir, temiz kalplere sahiptir. Burada şu ilticanın damladığını görüyoruz, hissediyoruz. Selim bir fıtratla, hanif bir kalb beni dünyaya getiren Allah'ım, imdadıma yetiş diyorsun, bu tertemiz kalbi vesvesesiyle ifsat edecek. Ve burada da yine hem ilticada hem de şerrinden sığındın o lainin, Habisin sana sinsi sinsi sokulmasında edadaki gizlilik ifade eden tonu ve havayı müşahede edersiniz. Yüves min sudurinnez minel cinneti nasi. Bunda da yine bu sesin böylesine pesten alınışını meseleyi çok hafif bir edayla ifade edilişi müşahede ederiz. Görüyorsunuz ki maksat neyse anlatılmak istenen şey neyse kelime, kelimelerdeki ton adeta havaya umumi manaya, musikinin uyması gibi bu manaya bu maksuda, bu matluba uyuyor. Aynı havada Kur'an-ı Mucizül Beyan o manayı size takdim ediyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın okunuşunda da aynı zamanda bu meselelere nasıl ayet edildiğini, nasıl hassasiyetle bu mana ton tevafuku Ele alındı. İnşallah ilerideki derste arz edeceğim. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Allah yarı ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Bizi iki canda bahtiyar etsin. Beni bağışlayın. Çok iyi mutlali olamadım. bir dile ait hususiyetleri derlemek suretiyle sizi arz ederken tabi bu meselelere karşı çok uzun zaman yabancılaştırılmış bir cemaati arz etmenin beni sıkması da işe inzimam edince oldukça sönük oluyor, donuk oluyor, mat oluyor. Bir de bunlar bedi zevklerdir. İnsan ruhuna, insan hissine, insan heyecanına hitap eden şeylerdir. Bu meselelerde bahresi olan, nasibi olan kimseler zevk alacak ve istifade edecek. Ve Kur'an-ı Beyan için bu olsa olsa Allah kelamıdır diyeceklerdir. Ama bu hususta bahresi olmayan, nasip olmayan kimse ne dediğini anlattı belki bilemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.